وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ اِلَى يُمُدِّينَ اَمَّا بَعَذٍ <بَعَدًا> Muhterem Kardeşlerim Bugün size Arz edeceğim Sohbet Daha önceki Bir dersin devamı olması gerekirken yani el-vela vel İslam'da el-vela vel esası ve kaidesi bu mözunun zorluğunu, uzunluğunu düşünerek bunu daha ilerideki bir derse hamletmeyi nakletmeyi düşündüm. Bunu hazırlama zaman fırsatı vermediğinden dolayı bugün size ancak İslam'da büyük günah nedir? Büyük günah işleyen kimsenin durumu hükmen nedir? Bunun üzerine bir bir mevzuyu hazır, hazırlayarak huzurunuza çıkmış bulunuyorum. İnşallah Cenab-ı Hak'tan talebim bu muzuyu işlemede bana kolaylık ve cümlemize anlamada kolaylık ve amelde ihlas nasip etsin. <gülüyor> Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde Nisa Suresinin 31. Ayet-i Kerimesinde şöyle buyuruyor. "Kalete Ala". Estaizu billah İn tectanibu Keba ma Hevna anhu Nukaffir ankum Seyyiatikum Ve nudkhilekum nudkhalen Kerime Eğer sizler Nehyolunduğunuz Sakındığınız Büyük günahlardan iştinap ederseniz sakındırıldığınız büyük günahlardan iştinap ederseniz sizin diğer günahlarınıza kefaret olarak affederiz. Diğer günahlarınızı kefaret olarak affederiz. وَنُدْحِلُكُمْ وَنُدْحِلَكُمْ مُدْحَلًا كَرِيمًا ve sizleri kerim olan güzel olan bir menzile, bir yere yani cennete Girir, girdiririz. Bu ayet kelimenin tefsirine baktığınız zaman gerek Şevkani'nin Fethül Kadir veya İbn Kefir'in tefsirine veyahut İbn-i Cevzi'nin Zadül Mesir muasır müfessirlerden de Reşit Rıvan'ın Tefsirül Menara baktığınız zaman Seyyiat kelimesinin Süddi büyük müfessirlerden onun değişine göre Es-Sagâir Küçük günahlar manasındadır. Böylelikle kardeşlerin insanoğlunun Cenab-ı Hakk'a karşı ve onun Resulüne karşı işlemiş olduğu isyanı ve masiyeti bu ayeti kerimenin tefsiri ışığında ikiye ayırmış bulunuyoruz. Yani kebair dediğimiz büyük günahlar bir de sagair dediğimiz küçük günahlar vardır. Bu taksimi yaptıktan sonra kebairin lugavi ve istilahi tarifine bakalım. Böylelikle bunu teala daha iyi anlamış olunuz kebairin kebair çoğul bir kelimedir müfredi el kebira'dır aslı el Kibrudur. yani kaf b ra maddesinden gelmiştir kökünden mübalağalı olsun diye sonuna tenis tahsı getirilmiş el kebira denilmiştir. Evet. Lisânü'l-Arab'a baktığınız zaman yani Arapça dil dilindeki kelimelerin köklerini ve manalarını inceleyen lisan dil kitaplarına baktığınız zaman el kebira yani büyük günah. Günahı lugavi olarak şu tarifi getirmişlerdir. Hüval ismul kebir ve ma veada allahu aleyhin nar Allah'ın azabı, ateşi vaat ettiği o büyük olan bir günahtır. Ve hiyel fi'letul kabihatu mine zulubil menhi anha şer'an li'azimi emriha Durumu büyük olduğundan dolayı, emri büyük azim olduğundan dolayı şer'an yasaklanan, günahlardan yasaklanan, kötü olan, tabi olan, çirkin olan bir fiildir. Bunun istilahi tarifi ise, yani İslam alimlerinin, haseten fıkıhçıların, yapmış olduğu tarif tabi ben size bu tarifi zik ederken muhtar olan yani seçilen tarifi aldım aslında bir günahın tarifinde çeşitli ihtilaflar yapılmıştır yani bunu buna hat koymada kayıtlandırmada çeşitli ihtilaflar bu kurulmuş ancak muhtar olan kavil Şeyhül İslam İbni Teymi'nin yapmış olduğu tariftir. Başkaları da buna benzer tarifler yapmıştır. El kebiretu hiye kullu ma'siyetin ma kullu ma'siyetin ma laha haddun fi'd-dunya ev va'idun fi'l-ahira. Buraya kadarını tercüme edelim. Büyük günah dünyada failine, o büyük günah işleyene hat olan ceza olan ahirette de azab azabı olan övara de fiha wa'idul veya onun hakkında bir azab varit olmuş neyle bi nefi imanin failine. O günah işleyen kimsenin imanını nefyeden bir nas varit olmuş. Ev teberri'in. O günah işleyen kimseden teberri edilmiş. Ev le'nin veya o kimse faili hakkında bir lanet gelmiş olan her masiyettir. Evet. Bu büyük günahın yapılmış olan en geniş en şümlü tarifi budur. Bu özdü da Fethül Baride on cildin 183 ile 184. sayfasında el Şeyh el Hafiz ibn Hajar rahmuhullah İmam Kurtubi'den şöyle bir nakil yapıyor. Büyük günah konusunda. Kale'l Kurtubi İmam Kurtubi diyor ki, Kullu zembin utlika aleyhi bi nafs kitabin au sünnetin au icma'in ennehu kebiretun au azimun uxbire fihi bir şiddet ilâcabı, ou şiddet O da şöyle bir tarif getirmiştir ki bu da yukarıdaki tarife yakın ve güzel tariflerdendir. Kitap ve sünnetin ve icma'n isimlendirdiği her günah büyük büyük olan azim olan veya hakkında şiddetli bir azap haberi gelmiş veya bir cezaya müteallik olunmuş veya hakkında lefiri, yani nekaret onu kötüleme şiddet kılınmış olan her günah büyük günahtır. Devam ediyor. Ve alâ hâzâ ve yanبغي tetebbü tetebbü ma wurida fihi el waid ev fihi el waid ev el la'n min ve böylelikle diyor yani bu vermiş olduğu şumullü tarife göre Kur'an-ı Kerim'den sünnetten sahih ve hasen olan rivayetlerden diyor varit olan hakkında bir azap veya lanet veya fısk olan e, rivayetleri yani gerektiren rivayetleri toplayıp onları yani takip edip araştırmak gerekiyor vayudan mu ma da fihiten si su fil kur'an evet hadi susihah ve hissan a annehu kebi böylelikle <gülüyor> kur'an'da Sahi ve Hasan hadislerden kebire olarak bilinen yani yukarıdaki geçen sifatlarla bilinen bu günahları da diğer büyük günahlara indimam edilir yani eklenir. Böylelikle karşımıza büyük bir sayı çıkar. Fama ma blaga mejmuu zalik urfa minhu tahrii ru Bunların sayısı yani toplan, toplanıldıktan sonra sayısı nereye ulaşırsa böylelikle bunların bu büyük günahların sayısı bir kayda uğrar. Yani ne kadar olduğu bilinir. Evet. Büyük günahların bazısı diğer diğerlerinden daha büyüktür. Yani her büyük günahın mertebesi ve seviyesi aynı değildir, muhterem kardeşlerim. Mesela, şirk de büyük günahtır ama affedilmeyen bir günahtır. Namaz da büyük günahtır. <gülüyor> Belki şirkten olan, büyük olan bir günahtır. İnsanı İslam'dan çıkaran bir günahtır. Bazı günahlar var ki, büyük günahlardan dünyada bir cezayı gerektiriyor. Dina gibi, kısas gibi, hırsızlık yapma gibi. Fakat, diğer bazı günahlar vardı ki, onlar da büyüktür. Ama, onlara dünyada herhangi bir, yani İslam'ın uyguladığı bir ceza yoktur. Ancak, Cenab-ı Hakk'a tövbe ile bu izale edilebilir. Cenab-ı Hak affedebilir. Böylelikle, büyük günahların, bazısından bazısının daha büyük olduğunu, hepsinin aynı seviyede ve aynı mertebede olmadığını anlamış oluyoruz. Evet, Kur'an-ı Kerim bize Necim Suresinin 33. Ayet-i Kerimesinde bu mövzu alakalı, yani büyük günahlarla müminlerin sifatı onu terk etmeyi gerektiren ve büyük günah, küçük günahın taksimini yapan bir ayet-i kerime gelecek. Bu ayet-i kerimeyle ile alakalı tefsir eden bir hadis-i şerif gelecektir. İnşallah allah Teala. Kale <gülüyor> Teala <gülüyor> Estaizu Billah El-lezine yectenibune kebairel isme kebairel ismi vel fevahişe lemen Müminlerin vasıflarını sayarken onlardan bir tanesi der bir tan vasıflardan bir tanesi de Kur'an-ı Kerim şöyle der. Onlar ki günahın büyünden, bir de fuhuş olan günahlardan iştinap ederler, sakınırlar. İllemem ancak küçük günah müstesna. İnsanoğlu çok defa küçük günahlarda vuku bulabiliyor, başına gelebiliyor. Ama mümkün olduğu kadar Mümin bir insan Rabbine hakiki manada iman etmiş ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin emirlerine imtisar etmiş, neylerinden kaçınmış bir mümin büyük günahlardan devamlı kaçınandır. Ancak ufak tefek mümin farkına varmadan veya onu önemsemeden, bazen küçük günahlarda hukuk bulabiliyor. اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ مُحَقَّكَ senin Rabb'in mağfireti geniş olandır. Yani, siz, eğer o müminler veyahut büyük günahlardan, fuhşiyattan kaçınırlarsa, geri kalan o küçük günahlar ise Cenab-ı Hak onlar hakkında mağfiyeti geniş olandır, onları affeder manasındadır ayet-i kerime. Bu ayet-i kerimenin tefsili alakalı Ebu Hureyre radıyallahu şöyle bir rivayet vardır. An Ebi Hureyre te radıyallahu anhü kal, kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem es salavatul khams vel cum'atu ilel cum'ah ve ramadan ila Mukfıratın ma binehünne, İddah istinbâtıl kabâir. Beş vakit namaz arası, Cuma'dan Cuma'ya, Ramazandan Ramazana, insan işlemiş olduğu küçük günahlar, büyük günahlardan istinab edildiği zaman, istinab edildiği için. Bu arada insanoğlun işlemiş olduğu küçük günahlara kefaret olur. Yani o günahlar bu aralar yani bir vakitten diğer bir vakte veya bir cumadan diğer bir cumaya, bir ramazandan diğer bir ramazana, bazı rivayetlerde bir ömreden diğer bir ömreye gelmiş. Arada işlenenler affedilir. Büyük günahlardan iştinap etme, kaçınma şartı vardır yalnız. Buna dikkat edelim. Bu rivayet nisindedir. Abdullah ibn Abbas Büyük günahların sayısı ile ilgili ondan nakledilen şöyle bir söz var. <gülüyor> An Sa'id ibn Jubayr. Sa'id ibn Jubayr tabi imamlarındandır ve Abdullah ibn Abbas'ın tefsirde talebelerindendir. libni ababbain Abbas'a ababbasa dedi ki el büyük günahlar yedidir kal hi yine akıl hayır belki o yiden yetmişe daha yakındır yani sayısı yediden daha fazladır yetmişe daha yakındır sayısı o kadar fazla ki yetmişe kadar ulaşabiliyor غَيْرَ أَنَّهُ lakim la كَبِيرَةَ ma اِسْتِغْفَارِ İstiğfar edildiği, tövbe edildiği müddetçe bir günah yoktur. Yani o günah afedilir. Af وَسَغِيرَةٍ ma اِسْرَارِ İstiğfar edildiği müddetçe de küçük günahta küçük günah yoktur. israr edildiği müddetçe, edildiği müddetçe o küçük günah bir habbe iken kubbe olur. Yani büyük günah haline, haline dönüşür. Habbe iken kubbe olur, büyük günaha dönüşür. O küçük günahda ısrar edildiği, bilerek ısrar edildiği müddetçe. Evet. Bu söze iyi dikkat edelim. Bu işin en evlası muhterem kardeşlerim. Bir günahları mahdut bir sayıya koymamak Ve böylelikle hani belki bazıları belli bir sayıya, sayıya koyarak işte şu günahlar büyük günahtır, ben bunlardan kaçınayım da şu günahlar küçük günahtır, Heh, bunları işlemede biraz belki musama vardır, diğerlerden kaçınırsam bunlar kefaret olur, kastıyla gidilirse belki insan bilmeden billah küçük günah saydığı bir şey büyük günah olabilir. Büyük günahlar vuku bulabilir. Allah muhafaza bulursun. Onun için büyük günahlara tahdit koymamak en evladır. <gülüyor> İmam Zehebi rahim biliyorsunuz Kitabul ül Kebair وَالتَّب۪ينِ الْمَحَارِمِ adında kitabı vardır. Büyük günahlar ve yasakların beyanı edilmesi hakkında bir kitabı vardır. Bu kitabında imam büyük günahları 76'ya kadar çıkartmıştır. Burada böylelikle daha önce Abdullah İbni Abbas'ın hayır o 7'den belki 70'e daha yakında sözünün doğruluğu ve isabeti ortaya çıkmaktadır. Arkasından da İmam Zehbi Büyük günahlardan olma ihtimali olabilir. İhtimali olan günahlara ayrı bir bölüm açmıştır. Evet. Belki bunlar da büyük günahlardan olabilir ihtimali. Bu meseleyle ilgili Enes İbn Malik'ten bir eser vardır. Yani ondan noktuf bir rivayet vardır. Ki bu rivayete hepinizin dikkatinizi çekerim. Çünkü burada bize çok önemli bir esas, bir nokta vermektedir ki bizi büyük günah ve küçük küçük günah mevzusunda aydınlatma, bize bir ışık vermektedir. Enes İbn Malik radıyallahu anhu قال. Enes İbn Malik Allah ondan razı olsun şöyle buyurdu. İnnekum leta'maluna a'malan İadeküfü ağıyın Siz öyle ameller, öyle hareketlerde bulunuyorsunuz ki, öyle ameller işliyorsunuz ki, bunlar sizin nazarınızda bir saçtan, saçlarınızdan daha daha incedir, değersiz sayarsınız. Değersizdir sizin nazarınızda. Huna nadduha ala ehdi Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem minul mubikat. Lakin biz bunları sizin bu küçük saydığınız saçtan saçınızdan daha değersiz saydığınız bu amellerinizi, bu fiillerinizi biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında mubikattan sayardık. Yani büyük günahlardan sayardık. Mubikad ise el mubikat demek. Yani insanı helak eden, insanı helake götüren günahlardır büyük günah. Onun için şayet bu durum Enes bin Malik zamanında ise ki o zaman tabiinden büyük imamlar yaşıyordu. O devirde küçük insanların yapmış olduğu fiiller, hareketler günah saydığı küçük şeyler Allah Resulü sallallahu aleyhi zamanında Enes bin Malik gibi Sahabeler düz sayıyorsa, artık bizim derimizdeki bizim işlediğimiz günahlara ne demeli, ne söylemeli ve neler yapmalı, nasıl terk etmeli. Evet, bu rivayet buharidedir. Böylelikle bu da kendimize bir şekil düzen verelim. Küçük zannettiğimiz şey büyük olabilir ve bizi helakat götürebilir. Madem ki Allah bunu yasaklamış, O'nun Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu yasaklamış, mümkün olduğu kadar kaçınmaya bakalım. Büyütmüş, küçükmüş diye araştırmasına gitmeyelim. Belki bu bizi aldatabilir. Küçük günahtır diye ihtimam göstermeyerek onda ısrar durumuna girebiliriz. israr etmemiz neticesinde bu küçük günah büyür, büyür bir gün bir dağ gibi olur ve bizi ahirette helak eder, bizi baş aşağı bitirebilir. Evet. Kebair hakkında yani büyük günahlar hakkında gelen rivayetler hadisler dört sınıftır. Kardeşlerim. Birinci sınıf kişiden imanı nefketmiş Kişiden imanı kaldırmış. Yani o fiil işleyen kimseye kimse için demiş ki bunun imanı yoktur. Tabi bunlar gelecek olan gelecek olan karinelerle mukayyet manalıdır. Evet. Bunlara benzer mesela bir rivayet getirebilirim. Müslim'de bir rivayete diyor ki: La yu minu ahadukum, hatta yu'men jaruhu bwaika. Yu'men jaruhu İçinizden hiçbir kimse iman etmiş olamaz ki ta ki onun komşusu onun eziyetlerinden emin olmadığı müddetçe komşusu o kimsenin eziyetlerinden emin olmadığı salim olmadığı müddetçe <gülüyor> içinizden hiçbiriniz tam içinizden hiçbiriniz salim bir imana kavuşamazsınız yani iman etmiş olamazsınız bu rivayette görüldüğü gibi kişiden imanı nefretmiştir kaldırmıştır böyle la yu'minu, yu'minu rivayetler çoktur Evet. Geçenki dersimizde de buna benzer rivayetler geçmiştir. İkinci sınıf ise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o kişiden kendisini teberri etmiştir. O kişiden kendisini teberri etmiştir. Beri kılmıştır. Buna benzer Müslimde yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Feleysa minna men gashna. Bizi aldatan bizden değildir. Yani biz ondan beriyiz. O bizden değildir. <gülüyor> rivayetler, böyle rivayetler gelmiştir. Evet. Üçüncü sınıf ise kişiyi küfürle tesmih etmiştir. Yani tekfir etmiştir. Mesela Müslim'de gelen rivayetlerden birisinde Men iddea ila gayri ebihi Sakat kafara avuva kafir rivayeti var. Kim ki kendisinin babasının başkası olduğunu, babasının kim olduğunu bildiği halde bir rivayeti var. Ya rivayeti var. Bildiği halde başkasının babasını olduğunu iddia ederse o kafir olmuştur rivayeti var. Tabunlar bunlar gelecek gelecek tefsirle bu Dördüncü sınıf rivayetler ise sahibini şirkle isimlendirmiştir. Bu rivayetlerde mesela bir tanesi Müslim'de gelen rivayette Men ahlefe bi gayrillahi Fakat eşreke Kim ki Allah'tan gayrısına yemin ederse O Allah'a şirk koşmuştur Müşriktir Evet Bu hadisler karşısında Tutumumuz ne olmalı Muhterem kardeşlerim Dersi dikkatlice dinleyelim Ders sahibi ders anlatırken bazı şahıslar... ...navış hareketlerde bulunuyorlar. Konuşanın dikkatini çekiyor... ...ve moralini bozuyor. Dersi dikkatlice dinleyelim. Bu hadisler karşısında... ...tutum ne olmalı? Yani... ...bu hadisleri okuduğumuz zaman... ...hadis kitaplarında... ...Müslüman, mümin... ...bu hadislere karşı nasıl davranmalı, nasıl anlamalı? Evet. Kimisi bu hadisleri tevil etmiş, küfrani nimet manasını vermiş. Veya kufrunduğuna kufr. Yani hareketi, işlemiş olduğu sihir küfürdür. Ama kişi kafir olmaz. Kimisi de bu hadisler, hadislerin lafızları tahliyiz ve terhip manasını hamletmiş. Yani demişler ki bu hadisler kişiyi o günahtan korkutma, kaçındırma manasındadır. Yoksa gerçekten kişiyi kafir, müşrik yapma manasında değildir. Bir taife de demiştir ki bunlar bunlar ehli mürtedin yani İslam'dan çıkmış kimselerin küfrüne denktir. Bunların yani bu günah sahipleri küfür ehlinden yurtet olanların küfrüne denk tutmuştur. Kimisi de bu hadisleri haberi ahattır diye mütevatir derecesine ulaşmamıştır diye toptan bu hadisleri reddetmiştir. Yani top... bu mevzuda en isabetli en doğru hüküm bu hadislerde yani imani yok Yok bu hadislerdeki gelen bu lafızlar yani kişinin imanını yok etmez, küfrü de gerektirmez. Ancak kişinin iman hakikatını, imanın hakikatını, ihlasını, ihlasını, safiyetini, cüdiyetini cev nefseder. Yani o kimse naqıs imanlıdır ancak mutlak olarak kişi bir şirk işlediyse yani işlemiş olduğu şirkler varsa hadislerde bunlar beyan edilmiş şirk olan şeyler şirkler varsa hani Allah'tan gayrısını çağırma Allah'tan gayrısına dua etme diyelim Allah'tan gayrısına medet dileme, başkasının gaybini iddia etme, öldükten sonra tasarruf hakkına sahiptir deme Çeşitli böyle şirkler işlemişse veya açı bir küfür varsa o zaman iş değişir, mutlak olarak manat kullanılır. Yani bu adam, yani namazı terk ederse bu adam, yani İslam'dan çıkmıştır, meşrik olmuştur ve bu şahız hakkında tevle girilmez ve o temize çıkartılmaz. Dünyada İslam'ın, şeriatın onun hakkında verdiği hüküm budur. Zahiren hükverici ve hüküm budur. Çünkü Allah Resul ve buyur ki: "Nahnu nahkum bi'z-zawahir ve Allahu Biz zahire göre hüküm veririz. İnsanın kalbindeki işleri, sırlarını, sırlarında olan şeylerini Allah'a tevekkül ederiz. Allah'a havale ederiz. Ancak az önce okuduğum şeylerde bunlar tabii insanların da bulan amel nakışından meydana gelen şeyler. Bu gibi lafızlar vuku bulmuş. Ancak bu gibi lafızlar o kişinin büyük günah işlediğinden dolayı bu gibi tesmiyeler gelmiş rivayetlerde dediğimiz gibi bu kişinin kafir olmasını gerektirmez. Ancak imanın nakıslığını az olduğunu, ihlasını, hakikatını nefk eder. Zatiyetini, imanın kendisini nefketmez. Evet. Çünkü bu mevzuda sağlam. Elimizde delilimiz var. Cenab-ı Hak Nisa suresinde şöyle buyuruyor. Estaizu billah İnnallaha la yaghfiru en yüşreke bihi ve yaghfiru mâdûne zâlike limen yeşâ. Ey mene ibadih. Tabi. <gülüyor> Allah kendisine şirk koşulmayı kat'i surette affetmez. Bunun haricinde kullarının işlemiş olduğu diğer günahları kullarından istediğin istediği kimseyi affeder, bağışlar. Burada görüldüğü gibi kişi şirk sahibi değilse namazını da kılıyorsa ama bazı büyük günahlar işlemişse biz bu adamı havarişler gibi tekfir edemeyiz. Ancak imanında nakıslık olduğunu, ihlasını eremediğini, eksik olduğunu söyleriz. Çünkü bu ayeti kerime o gibi kimselere onları tekfir etme, müşrik sayma gibi bu gibi şeyleri isimlendirmeyi bizleri ne yapıyor? Men ediyor. Çünkü Cenab-ı Hak o gibi günahları affettiğini söylüyor. Eğer o gibi günahlar kişinin kafir olmasını, müşrik olmasını gerektirseydi, Cenab-ı Hak şirki affetmediği gibi onları da affetmeyecektir. Şirki affetmediği gibi o büyük günahları da affetmeyecektir. Ondan sonra bu mevzuda Muharide gelen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den başka bir rivayette, bir rivayette şefaati li ehli kebaire min ummeti benim şefaatim Ümmetimin büyük günahlar işleyenler içindir. Eğer o büyük günahlar kişini, kişiyi dinden çıkarsaydı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ona şefaatinin manası kalmazdı. Bunu iyi anlamaya çalışalım. Evet. Büyük günah işleyenin durumu hakkında ilim ehli ihtilaf etmiş. İlim ehli dersem burada ben ihtilafları içine almak için hepsini zikrediyorum ondan sonra ehl Sünnet'in ve Salaf-i Salih'inin görüşünü tercih ederek meseleyi, ihtilaf konusunu bitirmiş olacağım. İlk olarak biliyorsunuz, İslam tarihinde hakem olayından sonra çıkan harici, havarişler dediğimiz bir grup vardır. Bunlar Allah'ın kitabına Resulullah'ın sünnetine muhakeme değil de insan insanlara muhakeme olduklarını yani Ebubekr Hazreti Ali'nin ve Hazreti Muaviye'nin ve de ve de Amr bin As gibi büyük sahabelerinin insanların yani hükmüne muhakeme olduğunu iddia ederek onları tekfir etmişler. İlk onların tekfir hadisesi bununla başlamış ve ondan sonra itikatlarını sistemleştirmişler. İşte bu itikatlardan en önemli, selefin ayrıldığı noktalardan en önemli birisi, Havarici itikadına birisi de büyük günah sahibini tekfir etmeleridir. Onlara göre her büyük günah işleyen kimse kat'i surette kesinlikle kafirdir onlarda. kafirdir. Ve bu mevzuda gelen bazı delillere şüphe götüren delillere istinad etmişlerdir, görüşlerinde, yandırmışlardır. Onlardan bir tanesini zikrediyoruz. Ebu Hureyla radiyallahu an, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den Şeyhan'ın yani Bukhari Müslümin vermiş olduğu bir hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. La zani fıhine yezni vehu mu'min Zinaden kimse mümin olduğu halde zina etmez. وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ ح۪ينَ يَسْرِقُوهُ مُؤْمِينَ ح۪ينَ يَسْرِقُوهَا rivayeti var. Kişi mümin olduğu halde hırsızlık yaptığı an yani mümin değildir yani. Hırsızlık yaparken mümin olduğu halde hırsızlık yapmaz. وَلَا يَشْرِبُ الْخَمْرَ ح۪ينَ يَشْرَبُهَا وَهُمُؤْمِنَ mümin olduğu halde de hiç geçmez. Rivayeti vardır. Buna dayanarak zina işleyenin, ırslık yapanın ve içki içenin mümin olmadığını, kafir olduğuna hükmetmişlerdir. Evet, bu rivayet yukarıdaki bizim az önce size kısmlandırdığımız rivayetlere girmekte ve bu da size yukarıdaki ayet ışığında e, bunlara cevap veriyoruz. Yani Allah şu haric diğer günahları affettiğini bize bildiriyor. İkinci taife ise bunlar mürciye. Mürciye taifesidir. Mürciye taifesi esas bunların yani e, tesmiyesinin kökü ircadan gelmektedir. Bunlar ameli imandan tehrettiklerinden dolayı e, bunlara mürciye denilmiştir. Bunlar da demişlerdir ki günah bir mümine zarar vermez. Günah bir mümine zarar vermez. Nasıl ki sevap bir kafire fayda vermediği gibi. Veyahut da başka bir tevil yapmışlardır. Onlar müminlerin kıyarından değildir. Evet. Üçüncü taife ise bunlar da Mu'tezile taifesidir. Bunlar ise demişlerdir ki iki menzile arasındadır o uh bua o uh bua baina manzile baina be, manzileten o uh fi manzilin baina manzileten yani küfürle iman arasındadır demişlerdir ki o kimse o günah işleyen kimse iki iki ıı, teslimiyet arasındadır menzil arasındadır yani küfürle iman arasındadır olduğunu söylemiş ve ahirette ebedi cehennemde kalacağını söylemişlerdir o kimselerin ebedi cehennemde kalacağını söylemişlerdir. Buradaki Mu'tezililerin havarişlerle farkı havarişle Mu'tezile, büyük günah sahibinin ahirette cehenneme gireceğine ittifak ediyorlar. Orada ebedi kalacağına. Sadece dünyada isimli itiraf ediyorlar. Dünyada o büyük günah sahibi havarişlere göre küfür ismini alır, kafir. Mu'tezileye göre ne kafirdir ne mümindir. Evet, bu kadar kolay anlamak. Dördüncü sayısı ise bunlar ehl Sünnet ve cemaat yani Selef-i görüşüdür. Bu ise bu gibi kimselere, büyük günah sahiplerine fasık ismini vermişlerdir. Evet. Fasık bir mümindir. Ahirette ise Allah Cenab-ı Hak isterse adaletiyle azap eder, isterse de rahmetiyle o kimseyi affeder. Yukarıdaki ayette dayanarak Evet, size şimdi zihninizde fikren bulursun diye bazı büyük günahları sayacağım. Hangi şeyler büyük günahtır? Bazı büyük günahlara örnekler. Şirk, insan öldürme, sihir, namazı terk etme, zekatı men etme, ana babaya karşı gelme, Küçükler dikkat edin. Ana babaya karşı gelme. Faiz yeme. Yetim malı yemek. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yalan bir söz istinad etmek. Özürsüz olarak oruç tutmamak. Savaştan kaçmak. Zina etmek. Bir imamın bir halifenin raiyetini halkını aldatması. içki içmek kibir ve gururlu olmak kibir ve gurur da büyük günahlardandır yalan yere şahitlik yapmak livata bugünkü esren tabirle homoseksüel livata iffetli kadınlara atmak, zulümle başkasının malını almak gasp etmek hırsızlık yapmak intihar etmek yani kendi nefsini çeşitli zehirler veya bir e, aletle kendini öldürmek. Evet. Riyakarlık yapma, gösteriş. Hıyanet. İslam cemaatine mesela veya bir kadının kocasına hıyaneti. Hıyanet yapmak. İlmi dünya için öğrenmek. İlim sahiplerine dikkat. İlmi dünya menfaati için öğrenmek. İlmi gizlemek. İlmi insanlardan gizlemek. Beğen etmemek, Resim yapmak. Yakının, yakın akrabanın ziyaretini kesmek. Laf taşımak. Yani laf götürmek. Cuma'yı özürsüz olarak terk etmek. Kumar oynamak. Allah'ın rahmetinden umidi kesmek. Bağilik yapmak. Yani... Bir halifeye baş kaldırmak, imanı olan, namaz kılan bir halifeye baş kaldırmak bu bagiliktir. Nemamcılık yapmak. Evet, Koğuculuk. Ondan sonra mennan, mennamcılık Türkiye'de bunun karşılığı yani bir insan diğer bir insana iyilik yapar, ondan sonra o iyiliğini yüzüne vurur. Yani yaptığı bir iyiliği yüzüne vurmak. Evet. Kahini, müneccimi tasdik etmek. Evet. Kahin yani falcayı veya bir cinciyi tasdik etmek. Bunlar büyük günahlardır. Evet. Bu mevzunun büyük olan kısmıydı. Şimdi ise son ve itmamı olan, tamamı olan, hitamı olan kısmı, büyük günahtan tövbe etmenin şartları nelerdir? Bu da büyük günahla alakası olduğu için buraya almış oldum. Cenab-ı Hak ayet-i kerimede bu büyük günahtan tövbe etmenin şartlarını ne olduğunu bize bir ayet-i kerimede açıklamaktadır. Bu ayet-i kerime Ali i̇mran suresinde bulabilirsiniz. قال تعالى استعيذ بالله وَالَّذِينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اَوْ Bir tahiş, fuhuş yapan ve ise kendi nefislerine zulmedenler var ya ذَكَرُ اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ Onlar bir bakmışın ki Allah'ı hatırlarlar ve günahlarına mağfiret talep ederler. وَمَنْ يَخْفِرُ الظُّنُوبَ اِلَّا اللّٰهِ Allah'tan başka onların günahlarını mağfiret edecek kim vardır? وَلَنْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ yalemun. Onlar bilerek hiçbir günahta israr etmezler. Bilerek hiçbir günahta büyük olsun küçük olsun hiçbir günahta israr etmezler. Çünkü daha önce küçük günahta israr edenin de büyük günahta vuku bulacağını görmüş olduk. Bu ayet-i kerimeden neler çıkarıyoruz? Bu ayet-i kerimeden bir günahtan tövbe etmenin şartlarını çıkarıyoruz. Birincisi nedamet. Evet. Ennedame. Pişmanlık duymak. İşlemiş olduğu günaha hakikaten kalben, vicdanen, aklen, ruhen üzüntü var. Üzülüyor, pişmanlık duyuyor. Ahva ediyor, kendini vuruyor. Niye bunu işledim, niye yaptım? Oğlum. Bir faiş, fuhuş yapan veya ussa kendini dislerine zulmedenler var ya. Zekrullah, fasstagfuru liznubhim. Onlar bir bakmışın ki Allah'a hatırlarlar ve günahlarına mafret talebederler. ederler yaqfuruz dunu be illallah Allah'tan başka onların günahlarını mağfiret edecek kim vardır? Olen yusirru ala mafta alu wa mu yalemun. Onlar bilerek hiçbir günahta israr etmezler. Bilerek hiçbir günahta büyük olsun küçük olsun hiçbir günahta israr etmezler.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 aklen, ruhen üzüntü var. Üzülüyor, pişmanlık duyuyor. Ahuva ediyor, kendini vuruyor. Niye bunu işledim, niye yaptım? Vedam et, pişmanlık duyacak. İkincisi ise o günahta da ısrar etmeyecek, günahı terk edecek. Çünkü mümkün değil ki bir insan hem günah işlesin hem o an ki arkadaş ben bu günahtan pişmanlık duydum. Adam günah işliyor, pişmanlık nasıl duyuyor? Günah gene yapıyor. Günahı terk etmesi lazım. Günahı yılandan, cihandan e, kaçar gibi o günah sen kaçacaktır. O günah artık tasavvuruna bile almayacak. Onu çıkaracak. Bir daha o günah yanından sentine uğramayacaktır. Onu terk edecek. Üçüncüsü ise o günahından Cenab-ı Hakk'a istiğfarda talebi maksarette bulunacak. Tövbe edecektir. Evet. Bu üç şartın günahın Cenab-ı Hak tarafından yani tövbenin şartlarının yerine gelip de Cenab-ı Hakk'ın affetmesi için bu şartların bu şartlara büyük günah sahibinin haiz olması gereklidir. Evet. Bu mevzu ile alakalı Furkan suresinde çok güzel bir ayeti kerime vardır. Teala teâlâ, İlla men tâbe ve âmene ve Amil amelem sâlihâ. Evet. Müminlerin vasıflarını sayıyor. Önce günah, iş, e, kimseler, günah işleyen kimselerin işlediği günahlarını sayıyor, sayıyor, sayıyor, sayıyor, sayıyor. Kur'an-ı Kerim. Evet. Ondan sonra diyor ki İlla men tâbe ve âmene. Ancak o günahlardan, yani büyük günahları sayıyor. Ancak o günahlardan tövbe eden, iman edip salih amel işleyen, onlar müstesna. Fâ ulâika yubaddilullâhu <gülüyor> seyyâtihim hasenât. Bakın. Subhanallah. Cenab-ı Hakk'ın rahmetine, şefkatine, kullarına karşı muamelesine bakın, muhterem kardeşlerim. O kimsenin işlemiş olduğu seyyâtı günahları tövbe ettikten sonra o fiillerini hasenata iliyye çeviriyor. Onları yok etmiyor. Onları hayra, iyiliğe tebdil ediyor. فَاُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّعَاتِهِمْ İşte Allah, onların o günahlarını hasenata, iyiliklere tebdil eder, iyiliklere çevirir. وَكَانَ allahu غَفُورَ الرَّحِيمَا Allah, çok gafur, mağfiret eden ve merhamet edendir. Evet. Evet. Son olarak da tövbeyi geciktirmek caiz değildir. Hani bazı kimseler günah işlemiştir. Bugün tövbe edeceğim, ayarın tövbe edeceğim. Onun ızdırabı altında Rabbime yalvaracağım. Pişmanlık var ama daha tövbe etmedi. Belki pişmanlık yani tövbe alametidir lakin tövbeyi geciktirmesi doğru değildir. Geciktirmek katil sürette caiz değildir bu mevzu alakalı, Kur'an-ı Kerim'de çok tehdit edici bir ayet-i vardır. Bunu iyice dinleyelim ve anlamaya çalışalım. Kale Teala, İsteydü billah, İnneme tevbetü alallâhi lillezîne ya'melûne su'e bi cehâle, sümme yetûbûne min qarîb. Tövbe ancak, bir günah işleyip de, cehaletle, bilmeyerek, bir günah işleyip de, Yakın bir zamanda <gülüyor> tövbe eden kimselerin tövbesi ancak tövbedir. Feulaike yetubu Allahu İşte Allah bunların tövbesini kabul eder. Ve kana Allahu aliman hakima. cenab Hak her şey bilen ve hikmet sahibi olandır. Ve leysetit teubetu lillezina ya'malun Hatta iza hadara ahaduhum el ala inni tübtu O kimselerin tövbesi töbe değildir ki onlar Günahlar işledikleri zaman tövbe etmezler ölüm yaklaş, yaklaştığı an ölüm ırklaklarına geldiği an gar haline geleceği an inni tübtu an. ha işte ben şimdi tövbe pişmanlık yok artık ona melek, tabrini cennetten bir e, bahçe olduğunu veya cennetten bir çukur olduğunu göstermiş artık, ragar halinde. Tövbenin faydası var mı? Faydası, <gülüyor> <gülüyor> inni tuttuğum. Şu an ben tövbetim diyorum. Wa <gülüyor> Onlar ancak kafir olarak ölürler. Katil yani mümin olarak ölmezler. Kafir olarak ölürler. Yüleik <gülüyor> a'atdına lequm azaba alima. İşte biz onlara acıklı bir azaba hazırlamışızdır. Alimler bu ayet-i kerimeyi her ne kadar kafirler ilgisi ise ilgili ise itibar e, umumidir. Yani müminin tövbe geciktirmesi caiz değildir. Lakin şunu da bilmek gerekiyor ki illa her iş günah, büyük günah tövbe ile halledilecek diye bir kaidi yoktur. Bazı günahlar vardır ki onun İslam'ın hakkı, Cenab-ı Hakk'ın hakkı vardır. Hak ceza uygulanması gerekir. Bir insan hırsızlık yapsa dedi ki ben Rabbime tövbe etsin, bir daha yapmayacağım. Hayır. Hangi elle yaptın? <gülüyor> Şartlara, çaldığı mal kolunun, kolunun kes yani kesilmesine, bileğin kesilmesine hayırse, değerli bir şeyse, onun ölçüsü var İslam'da. rüb Dinar. <gülüyor> Bu adamın ile kesileceksiniz, çağırıyor. veya zina ettiyse, heh, ben Rabbime tövbe ettim, biraz zina etmeyeceğim. Yok. Ya celt vardır, 100 tane değnek, ve rejim vardır. Onun İslam'ın cezası, yani İslam'ın hakkı olan cezadır. Tövbe eder ve o cezayı, yani görmekle tövbe ettirilir ve ahirette temiz olarak gider. kimse. Tabi bunlar, bir İslam devleti olduğu zaman, bunlar uygulanır. Evet imam bunları uygular bir kimsenin mesela zina ettiği şehadeti imama ulaşmazsa o adam görmezlikten gelip Allah'a haval ederse o zaman burada had cezası uygulanmaz çünkü imama ulaşmadı evet bu mövzuda rivayetler var o kişiyle Allah arasında kalır bu defa e, tövbe, ittifa, tövbe imama ulaştığı an orada kanun tatbik edilecektir islamın hakkı artık vardır çünkü onun büyük günah işlediği o günah had gerektiren bir ceza işlediği açıklanmıştır. Had gereklidir. Ceza gereklidir. Evet. Hitamı misk olsun diye sizlere bir iki vaka kısa olarak haberlerde vuku bu bulmuş iki vaka arz edeceğim. Ve böylelikle mevzuma son vermiş olacağım. Size arz edeceğim bu vaka az önce söylediğim hat meselesiyle birisi ilgili, diğeri ise daha fazla tövbeyle ilgilidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bu rivayeti biliyorsunuz. Üstünen kitapları, hasreten Ebu Davud'un faslı olarak nakletmiş. Maiz denilen bir sahabi vardı. Maiz. Gamidiyeden bir kadınla zina etmiş. Tabi ki Maiz, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gelip itiraf ettikten sonra o edildikten sonra bizim için size e, burada önemli olan, benim anlatmak istediğim ghamidiyeden olan kadının kıssası ve tövbesi. Maiz'den sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gelir. Der ki ya Resulallah ben zina ettim, zina da bu ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o kadının o sözüne itibar etmez ve onu ikna etme, çalışır teselli etme çalışır. Hayır, sen böyle şey yapmamışımdır. Böyle olmuştur, şöyle olmuştur falan itme onu gönderme, teselli etme çalışmış. Fakat kendisi bu işin ağırlığını kendisinde hissettiğinden ahirete ı Hakk'ın huzuruna varmadan dünyada temizlemek istemiş ve Cenab-ı Hak'a karşı en büyük bir tövbe ile tövbe etmiş ve meda edametlik içinde bulunmuştur. Gelmiş, demiş ki en son Ya Resulallah, sen maizi çevirmek istediğin gibi de ben de mi çevirmek istiyorsun? Böyle dediği an, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem anladı ki bu kadın bu kadın hakikaten maiz ile zina etmiş. Ondan sonra buna rezm haddi uygulanıyor. Bundan önce tabi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu kadını git diyor karnındakini onu diyor doğur ondan sonra gel. Gidiyor doğurduktan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. Diyor ki ya Resulallah işte doğurdum beni temizle artık. Bu günahtan temizlenmek istiyorum beni temizle. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir rivayette onu gönderiyor. Onu diyor sütüne emzir ondan sonra süt müddeti bittin ve daha müddeti ondan sonra gel. Bazı rivayetlerde ise sahabelerden bir tanesi kalmış demiş ki ya rasulallah onu emzirme işini üzerime ben alayım demiş. Ve kısa'nın sonunda bitince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme getirmiş ve kendisi recme demiştir. Ondan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o tövbe eden kadının cenaze namazını kıldırmıştır. Bazı sahabeler buna itiraz etmiş. Bunlardan bir tanesi Allah kendisine razı olsun. Amar İbni Hattab radıyallahu anh. Demiş ki ya Resulallah sen zina eden bir kadının cenaze namazını mı kılıyorsun? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hizmetlenerek onun bu mevzuda hata ettiğini ona anlatmak istemiş. Demiş ki ya Amr zannediyor musun ki bir insanın kendisi nefsini feda etmesi kolay bir iş midir? O öyle bir Rabbine tövbe etmiştir ki onun tövbesini Medine halkına taksim etsen yeter bile çok gelir demiş şu an içimizde Allah göstermesin böyle bir buna benzer bir vaka olmuş olsa imanından dolayı kaç tane iç çıkar da der ki bir imama gelir ben şunu yaptım beni temizle der. Bu iman meselesidir. Evet bu iman meselesidir. Size ikinci arz dedim vaka o da Müslim'den olan vakadır. Bir adam bu önce olan, bu kulunmuş bir istila, bir vaka. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu sahabelerine anlatmış. Önceki ümmetlerde bu kulunmuş bir vakadır. Bir adam 99 para insan öldürüyor. Katil kendisi. Gördüğünü öldürüyor. Ve bu yapmış olduğu işten artık kendisi pişmanlı duymuş. Hata olduğunu anlamış bir tane alime bir tane alime gitmiş demiş ki ya filan ben şu kadar insan öldürdüm acaba bana bir tövbe kapısı yok mudur o da kendisine bir tövbe kapısının olmadığını bu kadar insan öldürmenin kendisini cehenneme gayya götüreceğini artık bir kurtuluş çaresinin olmadığını söylemiş bu da ona kızarak onunla öldürerek yüzü tamamlamıştır ondan sonra Başka birisine gider. Aynı sözü tekrarlar. Der ki ey falan ben yüz tane insan öldürdüm. Acaba bana tövbe kapısı yok mudur? Yaptığı şeyden pişman olur ve başka bir insana gider. Der ki ey falan ben şu kadar insan öldürdüm. Acaba bana tövbe kapısı yok mudur? Der. O insan da hikmet sahibi hikmetli sahibi bir insanmış. Dermiş ki, Demiş ki evet tövbe kapısı vardır. Cenab-ı Hakk'a tövbe et, yallar yakar Cenab-ı Hak seni günahların affeder. Bir istidrak olarak da Cenab-ı Hak tam iblis bile onun günahlarının af olmasını umut eden bir iblis bile talep etmişken, umuşken böyle bir insan diye ummasını o da umabilir. Yusuf-ı Sekaf-i zalim denilen adam o kadar sahabe öldü, öldürdü halde yine Cenab-ı Hak'tan onun rahmetinden umidini kesmemiş. Çünkü onun rahmetinden umidini kesmek, küfrü gerektiren hadiselerden birisidir. Ve hem sen, hem sen bu memlekesten bu diyardan, bu köyden git. İleride falan yerde salihlerin bulunduğu bir memleket, bir köy, bir diyar vardır. Oraya git. Onlarla yaşa. Buradan çık git. Demiş. O insan bu almış olduğu müjdenin sergisiyle ve işlemiş olduğu günahtan pişmanlığıyla yola çıkar. Onun kendisine irşad ettiği köye varmak ister. Yola çıktığında kendisine ölüm ulaşır. Ölüm ulaştığı an, ölüm meleği onun ruhunu kabzetmeye, almaya gelir. Evet...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 وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واستقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آموا استقوا الله وقولوا قولا سبيبا يصلح لكم أعمالكم ويظفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز شوزا عظيما فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث بيضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها أجوى أولئك عذاب مهيد أما بعد مختلفة المسلم الله إسلام جماعتنا ahlaki düzen ve imtizam çok önemli bir hadisedir. Nasıl ki siz bulunduğunuz yerde eğer hava veya mikroplarla donduysa bulandıysa rahatsız oluyorsunuz veya vücudunuzda herhangi bir arda, bir hastalık nasıl bütün vücudunuzu rahatsız ediyorsa, aynı şekilde cemaatte olan mikroplar, cemaatte bulunan mukitler arzalar, aynı şekilde o cemaatını rahatsız ediyor ve her şeyi bulandırıyor. Kabul alamin olan Allah, resul akram aleyhi s-salatu s-salam dendi Sadık emin olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem işte asrımızda ceryan eden, ortaya çıkan bu gibi ifsatçılara bu gibi mikroplara kimlerin olduğunu, neler yaptıklarını bize anlatıyor ve parlak basıyor. Bunları takric etmiş olduğu bir hadis-i şerifte Ebu Maliki Eş'ari Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ediyor. Allah Resulü şöyle buyurdular. لَيَكُونَنَّ min اُمَّةِ اَقْوَامٌ Yapılınan Hırvatistan, Yunanistan, İtalya, Almanya, İngiltere, Fransa, İspanya, İtalya, İtalya, İtalya, İtalya, İtalya, İtalya, İtalya, İtalya, İtalya, İtalya, İtalya, kendilerine helal kılacaklar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu devirde bu gibi insanların suhuruna sarmak batmış. Başka bir rivayette Abdurrahman ibn-i Ghamen el-Eş'ari Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den Şöyle varsa bunun maksadı bu rivayet imam Ahmed diyor. Leşre ban min ummati el-hamra ve ensemunaha bi gayri ismiha. min ummati el-hamra وينسلونها بغير اسمها ويستفذون القنيات ويضربون بالمعازف يكسف الله بهم الارض ويجعل من ثمرها دكا Hürmetimden bir takım insanlar çıkacak. Bunlar içki içecekler. <gülüyor> Ve bu içkiye apayır başka isimler takacaklar. Ve kendilerine kendilerinin eğlendikleri, eğlence aletleri edinecekler.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 وَيَجْعَلُ مِنْهُ الْقِرَدَةَ وَلْخَنَذ۪يرُ Ve onların suretlerini onları maymunlara ve çevirecektir. Başka bir rivayette Enes-i Maliç'in İbn-i Dünya'nın zeyhu melahi kitabında takış etmiş olduğu bir rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem seyekûlenne fîhâli'l-umme hasetun haskun ve qafkun ve meskun Bu ümmette yerle bir edilecek ve, şiddet, ve şiddetli kuvvet sağdılacak ve Kusuz bati bulacak, güneş tutulacak gibi hadiseler bulu bulacak. Vazelike huda ida şerib ul ida şerib ul bil maadis kadınlara getirdikleri vakit, eğlence aletlerini çaldıkları vakit işte o zaman olacak buyurmuştur Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ümmette huku bulacak bu hadiseleri bize böylece anlatmakta ve bugün O'nun sözü af açık olarak sadık bir sözle meydana gelmiş ve cemiyette İslam cevabında bu gibi hastalıklar zuhur etmiştir. Bu gibi hastalıkları zuhur etmek için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ahmed, Ahmet'in Ahmet yüzlerinde olan bir rivayette Ebu Umame'den Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. La tabi'ul muganniyat Türk'ü söyleyen insanları satın almayınız. Satmayınız. Ve la teşteruhunne Onları satın da almayınız. Ve la tuallimuhunne onlara da bir şeyler öğretmeyiniz bunları ve bu kötü kötü olan şeyler öğretmeyiniz banana hayır ticaretin siler bunlar bunlarla ticaret etmekte hiçbirtir hayır yoktur vahtemelle <gülüyor> haram bundan elde edilen para da Ve haramdırniberlike <gülüyor> un Hadi <gülüyor> il işte bunun içindir ki şu ayeti kelimeye imişdir. O <gülüyor> min al-nasiman yeshdiri lahu al-hadi. İnsanlardan bazıları vardır ki, başta satın alırlar. İbn Masood, hadi Allah onu, Allah'a katlediyor. O <gülüyor> vallahi el dinâ. Allah'a yemin olsun ki bu türküdür ve şarkıdır buyurmaktadır. Câbi i̇bn Abdullah, Abdillah Tâbi Mucahid Hasan-ı Basri Mekhul aynı şeyi söylüyor. Ve <gülüyor> ilimsiz olarak başkalarını sabıtmak için o baş sözleri satın alanlar var ya, türküyü, şarkıları, çaldığı satın alanlar var ya, وَيَبْتَعِذُهَا هُدُوهَا Kendisine onu eğlence edenler var ya, edilenler var ya, اُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُذ۪يلٌ İşte onlar için çok çetin, ...çok şiddetli bir azap buyur, masadır, Rabbul Alemin olan Allah. İşte böylece bu ümmette, İslami cemaatlerde... ...insanların yapmış oldukları, iktisar etmiş oldukları şeyler yüzünden... Sarada ve denizde fesat zuhur etti. Nereye giderseniz fesat. Fesat mı arıyorsunuz? Çeşitli yerlerde türküler, şavgılar dolaşıyor. Evlerde televizyon. Çeşitli arkadaşlarda bazılarının çeşitli boş tidaralar kullanmaları, boş alet, boş aletler gezdirmeleri, boş sözler edinmeleri. Fesat mı arıyorsunuz? Her tabu fesat sarmış. Sıstık mı? Fucur mu? İsyan mı? Günah mı? Masiyet mi? Cürüm mü? Her şeyi denizi karayı sarmıştır. Müslümanların yapmış oldukları şeyler yüzünden. <gülüyor> Kur'an resimmet adikasına inanmış bir cemaatin artık her şeyi geride bıraktıktan sonra yeniden bu gibi şeylere dönmesi onun felaketine, felak olmasına, titrenermesine serv olacaktır. Çünkü artık her şeyin hakikasını bilip idrak ettikten sonra bir insanın nasihat dinlemesi çok zor bir şeydir. Halbuki sahabeler böyle miydi? Bizim mantık olarak kabul ettiğimiz insanlar böyle miydi? İbn Âmas Abdullah İbn Âmas Onun talebesi İbn Mes'ud anlatıyor. Ben diyor binmiş olduğu devenin arkasındaydım. Üflük üflük ötüren, tüflük çalan bir çobanın yanından geçtiği vakit orada orada delisine vurur ve onu başka yöne çevirirdi. Arkadan parmaklarıyla kulaklarını çıkardı. Bu ona derdi ki: Hala bir şey işitiyor musun? Hala bir şey işitiyor musun? ...ben ta hayır bir şey işitmiyorum deyinceye kadar... ...tarmaklarını kulağımdan çekmezdi. Ve arkadan şu sesi ekledi. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i böyle yaparken gördüm buyurmuştur. Sahabenin tutumu... Niye sahabenin tutumu böyleydi? Çünkü... ...İbn-i Mesud gibi büyük insanlar... Meşhur sözünde şöyle bulmuş: "El dinâu yumbütün nifaq fi kalbi, el dinâu yumbütün nifaq fi el kalbi, kma yumbütün maul bakla. Türküler ve şarkı insanın kalbinde nifaqı neşetleriz. Nifakı bitirir, ortaya çıkartır. Suyun bakmayı ortaya çıkarttırdığı gibi. Ve zikru yumbitul imâne fî kal. Zikir ise kalpte imanı doldurur. Kema yumbitul ma'u ezzer'a. Suyun otu bitirdiği, neşret girdiği gibi zikir kalpte imanı bitirir, bulurmuştur. Sahabe biliyordu ki, bu gibi şeylere tevessül etmek, bu gibi şeyler dinlemek, insanı Allah'tan ve Kur'an'dan alıkoyacak, boş şeylere meşgul ettirecek, kalbinde, kafasında, zihninde gehriya, melahi gibi boş şeylere düştü etmesini, nifa girmesine sebep olacaktı. Bu, bunun içindir ki, Müslümanların tarihte büyük iltifatlarına mazhar olmuş Amer İbn-i Abdülaziz, Amer İbn-i Ubeydullah'l-Amelîn anlattığına göre, kendisi, oğlunu tehdit eden, hocalık makamında olan, terbiye eden insana şöyle bir mektubu yazmıştır. Öğlün ma yâtiqidun min âdedik, senin ilk olarak edebinden bunların inaleciğı alacağı şey duğrulmelerdir. <gülüyor> Boş şeylere meşgul olmaya hurdetle olacaktır. Bismillah al shaytan bunun başlangıcı şeytandır. وَاَقِبَ شُحَا سُحْفُ Rahman. De bunun sonuncusu ise Rahman'ı kızdırmak, Rahman'ı cadaflandırmaktır. سَإِنَّهُ بَلَغَنِي مِنَ اَسْتِدَاتِ لِمَّنْ حَمَلَ ilme? Çünkü bana sağlam insanlardan, ilmi taşımış sağlam insanlardan şöyle bir şey ulaştı. u y bütün nifa pasil hal türkü dinlemek şarkılar dinlemek kaçça nifakı dodurur evzina u ve huzuunzi bu evzina ve huzuun ne azzi ve istimâl binâ ve huzurl maâdî ve türküler dinler dinlemek çalgı aletlerin bulunduğu yerde olmak onlara düşkün olmak yübit mi taqil qalbi kana yübit mağn üşba kalpte mi taqı tıpkı suyun otu bitirdiği, meşunema ederek ortaya çıkardığı gibi buyurmaktadır. Seref-ü salihin bu kapıyı bu şekilde kapatmış, bir çekmiş, bunları elinden atmış, berfarat etmiş, dışarı etmiş. Namzet aldığımız bu insanlara biz örnek almazsak vallahi bizim sebeflerimiz, ne benim şu cübbenle olacak, ne de kafamdaki şu ile, ne de kıldığınız damazlarla. Sövetsizli yaşantısı, sahabeleri örnek almak, namzet almak, kartı olan bir hareket, bir ameldir muhterem kardeşler. Bizim bu tutumumuz, başkalarına cevap verme, maliyetinde olmaktan başka ileri gitmemektedir. Ne zaman bu gibi hareketleri... ...bırakacağız? Ne zaman evimizde... ...şu meranet televizyonu... ...bilmem ne kasetlerini... ...bilmem ne sigarasını... ...bilmem ne şarkı ve sürpülerini... ...bertalaf edeceğiz? Bugün... ...yeryüzünde ağrım İslam... İki buçuk milyon Yahudi'ye gel olurken, O'nun ekmeğine sürerken, Entrikalarla ve oyunlarına gelirken, Biz ise sanki bunlar razıymış gibi, Yahudi'nin sigarasını da içiyoruz, O'nun elimizden melaletini sokuyoruz, O'nun şarkı ve türküden de dinliyoruz girkinince. Nedir Müslümanların bu hali? Ne zaman bu Müslümanlar sürdürecek? Ne zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle ümmet olmayır, Alemin olan Allah'tan korkacak. Binlik sizin şu yetiştirdiğimiz vesil, mesliati eğer onların sahadeler gibi olmasını istiyorsanız, önce sizin düzenmeniz gerekir. Çünkü onlardan bunu istemeniz hiçbir kimsenin buna hakkı yoktur. Önce kendin hepsini ıslah edeceğiz. Önce kendin hepsini ıslah edeceğiz. Çünkü onlar kimde öyle kalacak? kim namzet verecek, Hangi ahlakı vereceksiniz? Hangi ahlakı öğreteceksiniz? Evdeki televizyonla mı? Babanın içmiş olduğu sigahiyla mı? Bilmem ne vermedi, mi? Bilmem ne mi? Bu çocuklar salim insanlar olacak. Belki ...ileride gelecek insanların kaderi olacak, nelerle düzelteceksiniz size soruyorum. Yoksa sopyef'ün bir milletin, bir cemaatin, Allah'ın onları yerle bir ezil etmesini mi... ...onları domuzlar, maymunlar hale getirmesini mi istiyorsunuz? Allah cümlenize irfan ve şuur iftar etsin, bu gibi şeylerden bizi bir an uzaklaştırsın, bize Kur'an ve sünneti, hak ve kabul ettikten sonra bu gibi iftar ilgi, hareketlerden berserat etsin, nefsimizi islah etsin, hepimizi cümlemizi islah etsin. وَاَحِنْ زَعْوَانَا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ